Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Günaydın. Çok eğlenceli bir dünya içinde şey yapıyoruz. Ayrıca kutlarız Putin'in. Yeni dünya lideri Putin'i de kutlarız. Evet yani bunu da Türkiye'nin de bu konudaki katkılarını kendisine. Dün BBC Hard Talk'da Kasparov'la bir şey vardı, söyleşi. Ve tabii onu dinlerken çok da üzüldüm. Bir, bir sene önce işte Estonya'da muhalif çok da çok parçalı da bir, bir grup tabii oradaki Rusya'daki muhalifler birbiriyle çok da alakası olmayan ve bir dayanışmaya çalışan birbirleriyle. Kasparov'un o dönemde e, hani bir e, seçimler döneminde Rusya'da yaşadıklarını vesaire anlatan nasıl umutlar beslediklerini, fakat kendi aralarında da muhalifleri nasıl çekildiğini anlatan bir belgesel izlemiştik ve o bizzat muhaliflerin arasında yer alan kişilerle konuşmuştuk o belgeselde bahsedilen isimlerle Belki ve tabii çok da acıklı bir durum yani hani Türkiye'nin de bir yandan hani bu konudaki dahili bütün Suriye politikasıyla diyecek şey bulamıyorum tabii bir de hani diyecek şey asıl bulunamayan hani Türkiye'de maalesef Putin kimse onu eleştirmiyor Rusya'nın Suriye konusundaki politikasını bütün bu işte silah vesaire naklindeki rolünü Suriye'nin bugüne gelmesindeki rolünü kimse konuşmuyor. Çok ilginç bir şey bu. Evet. Gari Kasparov'un da dünya satranç şampiyonu, usta satranççı ve muhalif olduğunu artık yurt dışında yaşadığını, Rusya'da yaşamadığını evet. da eklemek lazım bilin. Barınamadığını. Evet. Barınamadığını <gülüyor> da söyleyelim dinleyicilerimize. Evet. Evet, e, tabii o zaman işte mesela o belgeselde e, ve diğer birkaç işte başka şeylerde izlemiştik e, kayıtlar e, polisin e, muhaliflere karşı tutumunu ben o zaman bir yıl önce dayanılmaz bulmuştum bu e, Rusya'daki polisin işe uyguladığı şiddeti ama bugün gelip de Türkiye'ye baktığımızda e, Yine tabii Rusya'daki durumlar daha fena ama Türkiye'de arayı kapamak için canla başla uğraştığını görüyoruz. Evet, artık kıyaslama yapmak mümkün olacak hale geliyor. Yani Anladım. daha bu yayına girmeden kısa bir süre önce çekilmiş bir şeyi gördük mesela. Yani polis kendilerini çeken bir evden çekenlerin üzerine düpedüz yerden kaya bu kaya gibi taş bulup atıyor. Yani polis böyle bir şey yapıyor yani. Evet bu şimdi hani sokağa yayılmış bir şiddet ama bunun arka planında tabii ki hem Rusya'da mesela gözlenen e, arka planındaki işte sistematik işkence de geliyor bunun arkasından. Hani e, oradaki şiddet o atılan taş orada kalmıyor. E, bunun birkaç yıl sonrasında vesaire tekrar e, işte karakol işkencelerden bahsedersek ki bugün zaten bahsedilmeye başlandı. Bunun sistematik şekilde uygulamasından bahsedersek hiç şaşırmayacağım açıkçası. O yüzden e, Türkiye'de gerçekten kısa zamanda nasıl istifa kaybedildiğinin, ne olup bittiğinin e, belki ayırdığında olmak lazım. Mesela çok ilginç şekilde e, Bloomberg'de e, web sitesinde bazı veriler var dünyada en çok polisleşmiş ülkeler gibi bir şey de var ama yani bunun yanı sıra işte dünyanın en yüksek benzin fiyatlarından tutun en çok araba satılan ülkesine çok farklı verilerin bir arada olduğu bir potlu yapmışlar adeta Bloomberg haber sitesinde uluslararası haber sitesinde. Ee, ve e, orada işte dünyanın en polisleşmiş ülkelerinden bir, e, ilki Rusya ikincisi Türkiye olarak gözüküyor ki bu da çok basit bir hesap e, ülkedeki polis sayısını eğer nüfusa orantılarsanız Bu verilere zaten ulaşıyorsunuz. Sadece bununla ilgili bir hani bir çaba sarf etmek gerekiyor. de buna kaynak ayırmış, yapmış belli ki. E, bu verilere ben de yer verdim yazılarımda. E, yazımda. E, ve bunu çok ilginç şekilde Twitter'dan bayağı sorgulayanlar oldu. Zaten Bloomberg'de yanlı bir yayın örgü, e, vesaire e, gibi. E, bunu e, Bu verilere ulaşmak çok zorda değil yani. Türkiye'deki polis sayısını alırsanız dediğim gibi nüfusa orantılarsanız zaten kendinizde ulaşabiliyorsunuz. Ama bu kadar hani devleti ve polisin şiddetini e, sorgulamazken e, tutup da verileri sorguluyor olmak, kaynakların hani somutluğu konusunda e, şüphe duymak halk açısından çok ilginç bir şey. Yani e, sıradan vatandaş açısından nasıl bir psikolojidir diye. E, Keza Ahmet Atakan'ın da yani neredeyse bu gencecik e, ölen insanın e, nasıl hani yok işte düşmüş düşmemiş ne olmuş vesaire de e, ispat yükümlülüğünü sanki ö, hem ölüyor <gülüyor> hem de üstüne üstlük hesap verme yükümlülüğü de onun üstüne bindiriliyor gibi bir şey. Evet, bence ee, bun, bundan daha büyük bir düşük nokta, dip nokta düşünmek çok zor. Yani hakikaten 22 yaşında bir insanın Üstelik de görüntülerde de gördüğümüzde insanın kanını donduracak kadar taş gibi düştüğünü görüyoruz eğer oysa. Ve bu da nasıl verildi o da bilinmiyor. Ama en önemlisi senin de dediğin gibi yani bunun bir ihtimaldeki yani düşmemiş olabileceği gibi bir ihtimalin konuşuluyor olması. Yani başkaları tarafından öldürülmüş olabileceği. O düşüncesi hakikaten artık daha düşük seviyeye nasıl inebiliriz bilemiyorum. Daha düşük seviye de var. Yani sosyal medyaya gün içerisinde biraz göz attığınız zaman daha, daha daha kötüsünü görebiliyorsunuz. İnsanlar şimdi damdan atlama eylemini destekliyorum diye bu kişinin ölümü, ölümü üzerinden dalga geçmeye başladı. Yani 20 24 yaşındaki bir gencin ölümü üzerinden böyle eylemi yapabileceğine dair de karikatürler çizilmeye başladı çeşitli dergilerde. Mizah dergilerinde insandan aşağı atlayıp öldüğüne dair karikatürler çiziliyor. Yani böyle bir ortamdan geçiliyor yavaş yavaş. Işte. Daha kötüsü de var, daha beteri de var. İşte bu Avrupa'da hep aşırı sağ olarak yorumladığımız, etiketlediğimiz evet. aslında davranış biçiminden de çok uzak değil. Evet, olur, Çok paralel. Değil. Yani işte. nasıl Türkiye'de kendini gösterecek diye ben hep sorguluyordum. Bu şekilde gösteriyor gibi gözüküyor yüzünü. Aşırı sağ Türkiye'de aşırı sağ düşünce. Çok benzerlikler gösteriyor tabii. ve Özellikle Avrupa'da da internet üzerinden bir infial söz konusu. Ee, i̇nsanlar çoğu zaman e, görüşlerini aşırı sağ görüşlerini, e, Twitter, Facebook vesaire, e, bu gibi mecralarda e, özellikle ifade ediyorlar. E, bu araştırmalarla da işte o, ortaya konmuş bir gerçek. İşte bu açıdan hani Türkiye'nin bu hali çünkü ceza hukukunda benim bildiğim ve insanın mantığına doğru gelen zannının masumiyetini ispat etmesi lazım. Evet da mar, harbuki, masumiyet <gülüyor> şeyde, evet burada e, maalesef e, ölen masumiyetini ispat etmek zorunda kalıyor gibi bir durum var kurbanın e, kendini de aklaması aklamaya çalışması gibi bir hal e, ortada ki bunu aslında uzantıları çok yani hani niye mesela bu bu konuda mesela köşe yazıları da e, okuyorum e, ölenlerin e, polis şiddetine uğrayarak öldürülenlerin e, arkasından niye işte sizin yüzünüzden öldü bu çocuklar e, Bu gösteriler olmasaydı ölmeyeceklerdi gibi bir mantık kurgusu var ortada. Bu da çok dehşet verici tabii. Hiç e, polise vesaire ya da bunun arkasında polisten öte polisli bir memur çünkü bu şiddeti'nin e, emrini verene arkasında durana e, örgütlerine hiçbir şey denmiyor e, ve e, hani bu aynı zamanda işte uzantısı her zaman başka şey vardı. Başına bir şey gelene senin suçun, senin yüzünden. Sen şöyle yapmasaydın olmazdı. Den, den, denmiş oluyor Ve bunun bu kültürün yolunu açıyor İşte provokat edici giyinmesen Tecavüze uğramazdın İşte ortada dolaşmasan Başına işte o gelmezdi Gibi bir kültürün doğrulaması yapılıyor Adeta bu, bu çok ürkütücü bir şey Evet ve bunun da tabii Körüklenmesi gibi şeyler var Mesela işte Hatay'daki Biraz önce sözünü ettiğimiz Öğlen Ahmet Atakan'ı polisin gaz tabancasıyla vurduğu yönünde yayın yapan medya şiddeti körükledi diye bir Yeni Şafak'tan bir yazı var. Mesela bu şekilde şeyi söylüyor yani aksini söyleyen, çatından düştüğünü iddia eden gazete aksini söyleyeni de topa tuttu diyor. Mesela bir gün gazetesi buna bakmıştı. bir. evet. Değerlendirme yaparak evet yani geçenlerde şeyde de Mithat Sancar'la konuşmamızda programda bir şeyin altını çizdi Sancar ve dedi ki bu gerginlik kutuplaştırma meselesini bir politika olarak kullanıyor seçimlerden önce hükümet dedi yani gerek bu barış çözüm süreci Gerek Suriye meselesi gerekse de ülkedeki protestolarla ilgili olarak tümünü bir gerilim, hükümet gerilimi bir politika olarak kullanıyor. Bu da tehlikeli demişti. Gerçekten de öyle görünüyor. Ee, bu burada e, bir e, şeye dikkat çekmek istiyorum. Bir görüşe e, bundan e, yaklaşık bir ay önce kadar e, Guardian'da e, Ivan Krastev'in bir yazısı yayınlandı. Ivan Krastev Bulgaristan'da işte insan hakları aktivisti, e, önde gelen entelektüellerden ve orada Bulgaristan'daki gösterileri yorumluyordu Krastev. ve orada şöyle bir e, şey vardı, yorumu vardı. Bana o zaman çok ürpertici gelmişti. E, Bulgaristanla Türkiye'yi karşılaştı. Kısa bir karşılaştırma yapıyordu ve polis şiddeti eğer e, arkasında halk desteği olmazsa olmuyor gibi bir yorumu vardı. Yani bir hani e, halk desteği olan hani bunu aynı zamanda işte şeyle direkt e, polis şiddetine desteğe bağlamıyordu ama e, e, o e, polis şiddetinin sonuçta sorumlusu asıl sorumlusu olan iktidara olan halk desteğine bağlıyordu. Ee, ve bunun hani sür, sürüyü olmasına bağlıyordu ve Bulgaristan'da benzer bir şiddet yaşanmamasının e, sebebini de hani böyle bir şeyin e, bir e, iktidar etsin olmamasına bağlıyordu bu bana o zaman çok e, düşündürücü gelmişti Çünkü e, hani o zaman bu, bu mantı bu mantık kurgusunu kurduğumuzda e, Türkiye'de de adeta bu şiddeti bir açık çek veren iltiple olduğunu aynı e, Öngörmüş oluyoruz ki bu bunu düşünmek dahi ben istemiyorum. Ee, ve böyle bir hala bugün bile bana böyle bir şey, bağlantı kurmak çok ürpertici geliyor hakikaten. Ee, fakat bir şey de var burada yani hakikaten bir dikkatimizi çekmesi gereken bir nokta var. Ee, halk desteği diyemesek bile... Ciddi bir medya desteği var evet. bunun arkasında Her şeyden önce ee, Dolayısıyla e, Elbette ki e, Halk içinden poliste çıksın Göstecileri vursun etsin, Dövsün e, diyecek olan e, Kişilerin azınlık olduğunu Ben düşünmek istiyorum Her toplumda da böyle bir maalesef e, Kızgın azın, azın, Azınlık öfkeli ve e, göz görmez adeta Düşmanlaştıran kendisi gibi olmayanı Bir e, topluluk oluyor Ancak bu kitlenin bir koskoca AK Parti'yi destekleyen herkesin böyle olduğunu ben asla düşünmüyorum elbette. Ama e, bu bunu çok kısa bir süredir yaşıyoruz. E, hani bir yoğunlaştırılmış şiddet diyebileceğim şeyi. Bunun aylar yıllar e, önümüzdeki işte seçim sadece bir tane de değil yani arkasından tekrar bir seçim süreci olacak. İşte hep bu başkanlık tartışmaları her zaman bir türlü gündemden tabii gitmiyor. E, uzatılmış gerilim siyasetinin Türkiye maliyeti çok çok çok çok büyük olur oluyor da zaten. Oluyor zaten şimdiden ve bu daha e, hakikaten işin başında olduğunuz anlamına da geliyor olabilir. İnsanlar bazı şeyleri seyrettikçe e, videoları e, bu konuda gittikçe derinleşen kaygılara e, kapılmaması zor yani. Tabii bir de şey var bölgesel bir işin o kadar çok katmanı var ki bölgesel olarak bir kere yaşanan karmaşa Türkiye'deki dengeleri zaten etkileyecekti muhakkak. Ama Türkiye'de de her şeyin müthiş bir iç politika malzemesi olarak alet edilmesi, kullanılıyor olması sadece gerilimin değil işte İşte sünni e, gerilimi vesaire işte Türk-Kürt her şey ama yani aynı zamanda işte romanlara yönelik de neredeyse her ay bir linç girişimi oluyor artık. Bu üstünden çok fazla konuşulmayan bir evet, gerçek onu ama. onu da yazdın sen de yani evet çok yani her türlü şey romanlı, romanlar üzerine bir şiddet olarak patlıyor, dönüyor. En son Bursa'da geldim yani. Efendim, evet e, İznik'te de oldu evet. işte ondan sonra yeni oldu ve e, Selen'de artık hani e, bundan işte bir 3 e, yıl önce olan olayda işte şey büyük bir şey gibi geliyordu böyle hani e, o, linç böyle şey gibi, sürülmeleri romanların vesaire Manisa'nın Selen'de ilçesinde büyük olay gibi geliyordu ve Selen'de artık bir olağan rutin vaka haline gelmeye başladı. Bunun da farkında olmak lazım. Bir kere bu işte Türkiye'de zaten devletin yarattığı gerilimlere rağmen Halkın kendi kendine bir yaşama pratikleri oluşturma güdüsü, belki bir içgüdüsü, bir çabası vardı ve o şekilde hani hep bir toplumsal bağlardan şeyden bahsediyoruz. Toplumsal hani dokunun, dayanışmanın güçlülüğünden vesaire aslında bu yaşam pratikleriyle oluşuyordu. E, fakat e, bu pratiklerin de üstünde tepinildiği, e, hani, de, devlete rağmen oluşan bu pratiklerin bir de e, ne varsa yok edildiği adeta bir noktaya geldik. İşte bunun bölgesel boyutu var bir, e, bir de onun dışında e, adeta bir tren kaçıyor, bunu da görmek lazım. Şimdi mesela ben Avusturya'dayım, Graz kentinde ve bir konferansa katılıyorum e, dil haklarıyla ilgili. Ee, ve o kadar çok e, farklı e, gelişme oluyor ki Avrupa'da dil haklarına yönelik sadece Avrupa'da da değil hatta beğenmediğimiz Rusya'da e, dahi azınlık hakları azınlık dilleri e, bu dillerin korunması bu dillerin yaşatılması için gösterilen çaba eğitimde göster kullanılması, medyada kullanılması vesaire e, yerel üretimlerde kullanılması o kadar çok değişik boyutu var ki e, bir yandan mesela e, birçok dilin Ee, belki bin kişinin konuştuğu belki yüz kişinin kimi zaman konuştuğu dillerin yaşatılması için dijital arşivler oluşturmasından tutun ee, bunun için özel işte e, okullar açılması e, işte hani sadece e, üniversitede vesaire şurada burada değil bir, hani renk olarak mahalli renk olarak değil e, daha e, bebeklikte itibaren nasıl öğretelebilecekler ile ilgili ciddi çabalar var Evet, biyolojik çeşitlilik kadar önemli çünkü diller de aynı şekilde yani kaybı gitti mi bir daha ebediyen geri getirilemiyor ve bütün insanlığın büyük bir kaybı olarak Geçiyor kayda yani o kadar. Tabii yani mesela işte Kürt sorununu tartışırken de biz aradaki bütün detayları da kaçırıyoruz. Mesela burada işte sunulan bir konferansta sunulan bir çalışma yeni işte daha bu sene yapılmış. Ve Fırat ve Dicle'deki balıkçıların dil sorunları ile ilgili. Şimdi hani Kürt meselesi diye biz koskoca bir şey tartışıyoruz ama ben mesela hiç düşünmediğim, aklıma gelmeyen noktalar vardı. İşte bu balıkçıların işte baraj yapımlarıyla vesaire nasıl buradaki biyolojik çeşitliliğin azaldığı ve biyolojik çeşitliliğin burada azalmasıyla balıkların yok olmasının dil bakımından işte göçlerle, işte şeyle, onun dışında işte politik bütün bu şeylerle, baskılarla vesaire ve gelişme gelişememelerle nasıl etkilendiğine yönelik uzun uzun e, röportajlar yapmışlar. E, i̇şte şey yapmışlar, yıllara e, oranla eski e, verilere de bakarak e, eski çalışmalardaki e, hem e, biyolojik çeşitliliğin hem de dil çeşitliliğinin nasıl kaybolduğunu üzerine çalışmışlar. E, Mehmet Bozyıl e, burada Avusturya'da e, Stirya Üniversitesi'nden ve Agnes Kont e, Graz Üniversitesi'nden bu konuda bir çalışmaları var. Şimdi Ben bunu Avusturya'da gelip öğrenmek zorunda kalıyorum. Çünkü ikisi de Avusturya'daki üniversitelerde. Buradaki kaynakları kullanarak e, bu araştırmayı yapıyorlar. E, halbuki ben oturduğumda mesela Kürt sorunu gibi koskoca bir paketten konuşuyorum. E, burada hadi, elbette ki o da çok ilgi görüyor, çok e, merak uyandırıyor vesaire Ama e, burada mesela e, benim de hiç 10 e, yıldır yaklaşık dil haklarıyla ilgili çalışıyorum diyebilirim konuya aşinalığım var. İşte Polonya'da mesela eski inananlar diye bir grup 1500-2000 kişilik bunların sorunlarıyla ilgili veya yine Polonya'da Kaşublar diye bir grup gene onlar da aşağı yukarı aynı büyüklükte bir grup dil sorunlarını ile ilgili yeni çalışmaları burada ben mesela öğreniyorum ve bilmediğim karşıma yeni yeni gerçeklikler çıkıyor. Böyle baktığımızda Türkiye müthiş bir aslında kayıp içinde. Bu tartışmaların içinde olabilirdi Türkiye. Ve koskoca büyük sorunları çözülmez halde böyle tartışıyor değil, ufak ufak insanların hayatına dokunan şekilde tartışıyor olabilirdik belki. Ve o zaman da insan hayatındaki gerçek değişikliğe, de e, yol açmak mümkün. Şimdi Fırat ve Dicle'deki balıkçılar Kürt sorununun elbette ki mağdurları. Ama aynı zamanda kendi özgü çok e, ciddi de sorunları var. Mesela e, işte bunları hiçbir zaman konuşamıyoruz. O, oraya o noktaya gelemiyoruz tabii. Bu, bu e, tren kaçtıkça da e, elimizde de fazla bir şey kalmıyor e, üstünde hani tutunabilecek e, Bu acıklı bence. Önümüzdeki on yıllarda daha da büyük etkisini göreceğiz çünkü bütün bu kaçan trenlerin. Evet yani bir de göç sorunuyla beraber yani bu iklimle beraber yeni göç sorunları olacak. Ve gidenler de bir daha kendi yerlerine asla geri dönemeyecekler. Burada böyle bir başka facianın başlangıcındayız yani burada şey dil meselesi olunca bu bugün bir haber var tarafta onu da ekleyelim. KCK bölgedeki öğrencilerden derslerde Türkçe konuşmalarını istemiş. Veliler okullara ana dilde eğitim istiyoruz diye de dilekçe vereceklermiş. Yani ilk hafta okulu boykot edin içerisinde ardından da bir dizi planlanıyor. Derslerin fiilen Kürtçe geçebileceği de Belirtiyor, belirtiliyor eğer Kürtçe bilen öğretmenlerin de uyması sağlanırsa uymaları halinde yani <gülüyor> böyle bir haber de var şimdi tabii işte eğer ki bu konuda devlet olarak tedbirler almazsanız Türkiye'nin bu arada anayasasının bil fiil ana dilde eğitimi yasakladığını eee ana dil eğitimi değil, ana dilde eğitimi yasakladığını e, hatırlayalım 42. maddesinin e, Böyle yaparsanız sonuçta işte ortaya da bu tarz sonuçlar çıkıyor ister istemez. E, Avrupa'nın tek diktatörlüğü olarak geçen Belarus'ta e, ana dil e, eğitiminin e, ve ana dilde eğitimin e, bir güvenceye alınmış bir hak olduğunu da hatır, hatırlatayım bu arada Türkiye'ye tezat olarak. Belarus'tan bahsediyoruz. Bu e, Daha da bir de Kürt sorunu can alan bir sorun işte. Yani hani o bahsettiğimiz bir paket içinde detaylar var vesaire ama her an o giyotin gibi başımızın üstünde Türkiye'deki herkesin bu tehdit var. Evet. Her an gerçekten çatışma tekrar başlayabilir vesaire. Bu huzursuzluk çok daha ciddi boyutlara gelebilir. İşte... Bu aslında çok basit olan şeyleri yapmadıkça, adımları atmadıkça... ...şimdi mesela işte bir demokrasi paketi açıklanacak bugün. <gülüyor> Bekliyoruz, ee, bildiğim kadarıyla bugün. Ee, ve bu, Önümüzdeki hafta geniş bir basın toplantısıyla açıklanacak. Öyle mi? O evet. zaman tamam. Ee, ertelendi galiba. Ertelendi de ertelendi. Şimdi zaten burada demokrasi paketinin açıklanıyor olması sorun. Evet. Demokrasi paketi oluşturuluyor olsaydı... Belki çok farklı olurdu. Demokrasi paketinin geniş çaplı bir müzakereyle, toplumun içine çekildiği bir müzakereyle, sivil toplum örgütleriydi, ilgili taraflarda eğitimcilerdi. Mesela işte ana bahsediyorsak, ana dilde eğitimden bahsediyorsak, bunların olduğu bir şekilde tartışma olsaydı, tamam o zaman hani gerçekten demokrasi paketinden bahsedebilirdik. Ama zaten 2000 9'da daha bahsedilen işte yer isimlerinin verilmesi büyük bir gelişme olarak lanse edilecek ve bir mesela bunun gibi şeylerle bir gene toplumsal demokratikleşiyor muyuz? Demokratikleşmiyoruz yerimizde sayıyoruz falan tartışmasında boğulup gidecek bir paketin açıklanıyor olmasının çok anlamı olmuyor ve gene ben yaptım oldu benim paketim ben bunu öngördüm ben bunun yeterli olduğunu düşünüyorum ben neler yapıyorum kıymetini bilmiyorsunuz Ee, söylemleri içinde ruh hali içinde bir hükümet tavrı olunca e, bir işe yaramıyor tabi ve sonra da şaşıyoruz niye bir işe yaramıyor diye şimdi işte mesela Kürtçe seçmeli dersler e, sadece Kürtçe değil işte yaşayan diller olarak geçen e, diller ve lehçeler e, mesela e, baktığımızda geçen ilk uygulaması oldu peki bu Türkiye'ye ne getirdi 28 bin öğrenci seçmiş e, bu dersleri, e, 18 bini Kürtçe'yi tercih etti ve büyük çoğunluğu zaten e, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da olan öğrenciler. Ankara'da bir tek öğrenci dahi seçmedi mesela, e, değil Kürtçe herhangi bir şekilde bu seçmeli dersi. E, Ama işte Hz. Muhammed'in hayatını işte 500 bin ne yakın öğrenci seçiyor veyahut işte matematik yine ezici şekilde ön plandaydı. 600'üne yakın öğrenci aşağı yukarı seçmişti. Şimdi o zaman zaten 28 bin kişinin toplamda seçiyor olduğu bir dersin yarattığı bir demokratikleşme etkisi elbette olmuyor. Yani bir an, çok kültürlük manasında da bir etkisi olmuyor. İşte benim şu an bulunduğum Graz, 150 dilin konuşulduğu bir kent olarak. 150 dil hani nerede kim konuşuyor bunu gerçekten ben de bilemedim ama yani bir baktığımızda Türkiye'den çok daha sanki çeşitliliğe sahip bir yermiş gibi bir ifade ortaya çıkıyor. Halbuki Türkiye koskoca bir ülke, bir imparatorluk mirasına sahip de bir ülke. Ee, i̇lginç yani. E, Türkiye'nin bu çeşitliliği yok gibi sanki. Evet. evet peki burada bitiriyoruz herhalde. Ee, gelecek hafta e, Açık Gazete tatilde programımız yok. onda. Siz bu tatilleri <gülüyor> çoğaltmaya başlıyorsunuz. Nereden mi kaçıyorsunuz? Türkiye gerçeklerinden mi bilmiyorum. Ee, belki de dünya gerçeklerinden. <gülüyor> Topla. <gülüyor> Topla. Çok, çok teşekkür ederiz. O, o, o zaman başka bir galaksi'de görüşmek Güzel. üzere. <gülüyor> Güzel. Paralel evrende. Hoşçakalın. Evet. Görüşmek üzere. Seyyare <gülüyor>